Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Hoş geldiniz canım kardeşlerim. Yine saatler gece tam 12'yi gösterdiğinde bizler efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın o mübarek bereketli ömründen acaba bu gece payımıza ne düşecek heyecanıyla yine huzurlarınızdayız. Hocamızla biz de beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam biraz sohbet edelim mi bugün programda ne var? Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Hamdolsun. Allah Cenab-ı Hak inşallah hayırlarla ömrümüz uzasın, bereketlendirsin. Amin inşallah. Hizmetimizi daim kılsın. Cenab-ı Hak nice nice güzel işlere inşallah bizleri sevkesin. Amin. Kardeşlerimden böyle çok güzel geri dönüşler Elhamdülillah. Var hocam. Elhamdülillah. Çoğunluğu şöyle yorumlar yazıyorlar. Biz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ömrünü, siyeri bilgi olarak biliyormuşuz ama ders olarak hiç dinlememişiz. Yani Eyvallah. Bilgi olarak sadece aklımızda taşıyıp durmuşuz ama bugüne uygulanabilir, bugüne uyarlanabilir. O kadar çok menbaın olduğunu, böyle bir menba olduğunu ıskalamışız diyor kardeşlerimiz. Eyvallah. E, bizim Süzenin derdimiz de oydu zaten. Hmm. Yani biraz olsun bunun gerçekten bugünün dünyasında bizim hayatımızın birçok alanına dokunan mesajları ihtiva ettiğini hmm. nazara vermek. Can, hmm. Biz birazını yapabildik yani bu, bu kadarıyla değil tabii yani hmm. ne kadar derine dalsanız oradan o kadar inci mercan çıkarabiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir hayatla karşı karşıyayız Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatında. Ve inşallah en azından bu, ma bu manada bir şeyleri biraz olsun yüreklere koyabilmişsek gerisi gelecektir Allah'ın izniyle. Bir de kardeşler şöyle bir soru sorarlar hocam. Hocamız bu kadar ismi aklında nasıl tutuyor diye soruyorlar. Biz onun, akrabamızın adını unutuyoruz. Onun yani. özel bir yolu yok yani ben alıp da elime isimleri ezberlemiyorum ya da isimleri tutmak için özel bir gayret de göstermiyorum. Ama içine girince meselenin biraz daha farklı bir biçimde o dünyayla işte böyle manevi anlamda bir bağ kurmayı becerebilince ne kadar becermişiz oldu ayrı bir mesele ama sevgi adına bir şeyler oluşturabilince onlar gerçekten Nakş oluyor zihinlere yani insan istediği zaman sevginin bu noktada ne kadar büyük şeylere kadir olduğunu da görüyor, sevdiğinizde sevdiklerinizle alakalı olan her şey gönlünüzde de zihninizde de yer ediyor. aynen öyle şimdi benim hep hayalim var ya dostlar hocam anlattıkça ya bundan ne film olur bundan ne sinema olur hmm. benim bu hayalime hocam daha yakın aslında o yıllardır Hasan bin Sabit sinema akademisi noktasında talebeler yetiştiriyorsunuz montaj öğreniyorlar kadraj öğreniyorlar bu Siyer Vakfı'nda şu an mevcut aynen. geliyor mu hocam öyle iyi bir kadro sizden? Çok şu çok güzel yani elhamdülillah şu anda yani Elhamdülillah çok güzel gençlerimiz var kabiliyetli bu işe işte kendilerini verebilecek kadar ileride daha da güzel olabilecekler yönünde. Ama bizim bu noktada şöyle bir dezavantajımız var cami olarak çok yabancıyız bu alana ve halen işin ehemmiyetini anlamış değiliz. Yani Böl bir bina deseniz işte bir yapı deseniz, cami deseniz, Kur'an kursu deseniz bizim insanımız bu tarz şeylere alışık da hizmet olarak hadi şöyle bir hizmet deseniz ya bu da hizmet mi diyebilecek daha çok insan var içimizde ya. ne yazık ki. Ama şu anda siz de çok iyi biliyorsunuz ki tebliğin en önemli aracı bu, bu me me mecralar. Hı hı. Eğer bu mecralarda biz istenilen oranda bir etki sağlayamazsak nesillerimizi bu noktada muhafaza edebilmemiz, onlara mesajlarımızı aktarabilmemiz, bizim dışımızdaki insanlara bu mesajı aktarabilmemiz çok kolay bir şey değil. Onun için çok gayret etmemiz lazım bu noktada. Gençler yetiştirmemiz lazım her alanda. Hı hı. Bu alanın cihat olduğunu gençlerimize inandırmamız lazım. Ehli himmete bu alana eğer yardım olursa destek olursa bunun da önemli bir hayır olduğuna inandırmamız lazım. İnşallah o noktada kolektif bir şey oluşturabilirsek yapacak çok çok işimiz var bizim. Hı, Mesela mı? bugün Uhud'u konuşacağız. Hı hı. Siz de gittiniz oralara şimdi bizi izleyen kardeşlerimiz de gittiler oralara. Ne var Uhud'da? Uhud'u bize anlatacak coğrafi anlamda şu anda hiçbir şey. Coğrafya bozulmuş. Ne aynayın tepesi tam olarak anlaşılıyor ne peygamberimizin ordusunu konuşlandırdığı yer anlaşılabiliyor ne müşriklerin geldiği yer anlaşılabiliyor çünkü mahvetmişler oraları. O savaşın olduğu yerlerde evler var yani ve biz faraz anlatıyoruz ben bazen Uhud'da rast geliyorum işte kardeşler anlatıyorlar inan anlattıklarının büyük bir kısmı yanlış hatalı anlatılıyor. Çünkü onların da suçu yok görmemişler ki e, kitaplardaki o ayrıntıların resmedilmesi lazım. Bunların biraz daha detaylı evet. bir biçimde tasvir edilmesi lazım. Bunların çok büyük imkanları var bugün biliyorsunuz işte 3D'lerle 4D'lerle neler, neler nelerle çok farklı bir biçimde tasvirleri mümkün ama bu noktada bu işi kendisine aşk edinmiş insanlara İhtiyaç var Tabii inşallah yani orada dayanıksız hiçbir şey anlatmamak lazım. Bazen <gülüyor> zannediyorum burada rehberler de bu vartaya düşüyorlar. Hani gelenleri memnun etme, onlara orada bir iz bırakabilme ağlatma belki hı hı. Ee, şeyiyle derdiyle e, hakikati saptırıyorlar. Bir örnek verebilir miyim? Buyurun. Benim çok sevdiğim ressam bir abim var. İsmini de söylemeyeceğim bir panorama yapmışlar bir fatih panorama. Hı hı. Tarihi bir panorama biz yaptık diyor ekip olarak orayı hocam bakın. Panoramayı yaptık diyor. Orada o panoramayı gezdirecek olan rehberlere resim resim çizgi çizgi neyi niçin nasıl yaptığımızı ve bunun tarihte neye tekabül ettiğini anlata anlata yetiştirdik rehberleri diyor. İki sene sonra yolum düştü bir ziyaretçi olarak gittim katıldım kafilerin arasına evet. rehber beni tanımadı ben de dinliyorum diyor. Bir anlatmaya başladı ben ağladım diyor. <gülüyor> Anlattığının sadece yüzde otuzu benim anlattım yüzde yetmişini kendi eklemiş oraya diyor daha etkileyici olsun diye. Hani şimdi gülüyoruz tebessüm ediyoruz ama bunun aynısını yerde yaptığı zaman insanlar bu bambaşka bir zarara bir yani yıkıma dönüşüyor. Yani işte. duygusallık öncelikli bir anlatıma girmek doğru değil. Yani. Biz de şimdi anlatırken gözümüz yaşarıyor yani şimdi ben nasıl Uhud'u anlatacağım bilmiyorum ama netice itibariyle şöyle bir amaçla çıksam hmm. ya bugün öyle bir Uhud'u anlatacağım ki hem ben ağlayacağım hem de ağlatacağım bu olmaz. Bu iş ağlamadan önce anlamayla alakalı bir Harekete şey. Geçmiş. Önce anlayacağız anlarsak zaten ağlarız yani ağlama öncelikli gidersek işe anlama olmaz biter ders o gözlerimizin yaşlı sadece bize kar kalır ama öncesinde önce anlarız anladığımız için gözümüz yaşarır gözümüzün yaşını şahit kılarız o bilgiyi aslında. Dolayısıyla ikisini beraber hareket ettiğimizde bizde iz bırakır. Ya. Onun için bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. İnanın Bekir kardeşim bu hac ve umre meselesi o kadar önemli bir mesele ki öyle böyle değil. Niçin? Ya senenin her ayında işte umre meselesinde binlerce insan orada hacda da o büyük toplantı düşünün orayı biz gerçekten ihya etsek hı hı. ve gerçekten bir şuur versek. Gerçekten hacılarımız ömürlerimize etki edebilecek bir hac olsa, umrelerimiz ömre bereket katan bir umre olsa binlerce insan dağılacaklar yeryüzünün dört bir tarafına. Düşünebiliyor musunuz o mesajlar ya. dünyayı nasıl yeşertecek ama olmuyor işte olmuyor yani sadece orada bazı şekle sadece işte ambalaja indirgediğimiz bazı şeylerden dolayı elbette çok güzel dönen kardeşlerimiz de var. Genelleme yapmak doğru değil ama umumu değerlendirdiğimizde sadece bizim bu memleketin meselesi değil dünyanın bütün İslam coğrafyaları için aynı şey. O manada o ruhu biz taşıyabilsek yani ikbalin ifadesiyle hurban zemzem değil de işte Ebu Bekir'in sadakatini Ömer'in adaletini Osman'ın hayasını Ali'nin ilmini bir taşıyabilsek buralara o zaman zaten toplum ihya olur gider evet. yani dolayısıyla bir hac yeter aslında ümmeti ayağa kaldırmaya ama yeter gerçek, hac, gerçek hac olsun bir, bir umre şey. yeter gerçekten dirilmeye yeter ki gerçekten o noktada bazı şeyler olmuş olsun. Dinledik, ağladık. Evet, güzel, harika. Ama romantik seni Adam Bey'e romantik min nostaljinin ya. bize bir faydası evet, yok. şarkı dinlerken yani onlar, yani, onların olur. başka yerlerden de bu mümkün. Evet. Ama bizim burada başka bir derdimiz var. Yani gerçekten biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi anlamaya çalışıyoruz ya. Efendimiz bir şey yapmış, niye yapmış diye hı hı. onu kavramaya çalışıyoruz evet. ve bugünün dünyasına taşıma adına bir derdimiz var yani bugün tamam Uhudlar olmuş bitmiş Bedirler olmuş başka şeyler olmuş da ya ben yaşıyorum zaten şu anda Uhud'u ben o Uhud'da neredeyim yani ben aynayın tepesindeki okçuları değerlendirirken ganimet sevdasına düştüler o da gittiler ne kadar haksızlık falan filan işte adam. şimdi ona geleceğiz. Evet. Onları diyorum da ben ne kadar ganimetin peşindeyim kendimi hiç o noktada sorgulamıyorum orada tarihtekilerini yargılamak övmek ya da yermek çok kolay ama bugüne getirdiğim zaman meseleyi ben şu anda o gün yaşanmış olayların hepsini sadece ve sadece aletler değişmiş bir vaziyette yaşıyor. Aletler değişiyor ama adetler değişmiyor yasalar aynı. Şimdi ben onu anlarsam eğer işte burada kendime doğru bir konum bulmuş olurum. Hı hı. Ah ben bir yaşasaydım asır saadette demek sözünün aslında ne kadar da altının dolu olmadığının farkına varırdım. Ben yaşıyorum şu anda ya yaşıyorum da yaşadığım zaman o hakikati anlama ve algılama ve kavrama ve yaşama noktasında neredeyim onu sorgularım. Hı hı. Onun için bütün meselemiz bunun üzerinde olmalı. Sadece bunu siyer için değil mesela Kur'an-ı Kerim İçinde aynı şekilde ayetleri okuma ayetleri anlama noktasındaki ızdırabımız da aynı böyle olmazsa olmaz yani. Çünkü şu anda bizim mesela Kur'an okuma noktasında bir problemimiz yok elhamdülillah bakın binlerce hatim geldi geçen Bedir gecesinde kardeşlerimiz harıl harıl okuyorlar okumaları da gerekiyor sonuna kadar da okuyacağız inşallah. Ama okuma noktasındaki gayretimizin bir miktarını da anlamaya vereceğiz o anlamaya vermezsek eğer o ayetlerin bize söylediklerini kavrama noktasındaki bir ızdırabımız olmazsa eğer düşünün gelmiş bize çok mühim bir yerden bir mektup mektubu biz koymuşuz koynumuza üstüne yatmışız aynı şeye gelir o mektubun bizden istediği bir şey var eğer biz anlamazsak o şeyin ne olduğunu anlamayız onun için anlama gayreti vereceğiz inşallah. Son bir şey tefsir tavsiyesi istemişti çokça kardeşimiz uygun mu bir şeyler e söyleyelim? Tabii yani o konuda mesela bu kitap tavsiyelere biraz ilaç tavsiyelerine hı. benzer. İlk başta eğer okuyacaklarsa yani şimdiye kadar hiç okumamışlarsa biraz hiç. böyle kısa bir tefsirden başlamakta fayda var. Hı hı. Hasan Basri Çantay'ın merhumun 3 ciltlik meal tefsir çalışması var. Mesela bu güzel, Hasan Basri çantayı alacağımızın yine Muhammed Ali Es Sabuni'nin saffetü tefasiri güzel bir tefsir çalışmasıdır ondan. Hı hı. Ben biraz daha derinleştireyim diyen kardeşlerimiz de kesinlikle elmallı okumalılar. Peki inşallah. Çok ya. teşekkür ederim hocam. Bunları açıklama bölümüne ekleyeceğiz arkadaşlar inşallah. Oradan da şey yapacaksınız. Şimdi hocam biz sizden bugün bir serleva istedik. Evet. Hangi başlıkla programı yapalım dedik. Siz de dediniz ki mağlubiyetin zaferi Uhud. Evet. Olur mu? Mağlubiyetin zaferi. Hocam? Hem de nasıl? Çünkü bazen galibiyetin veremediği dersleri mağlubiyet verir. Eğer mağlubiyeti iyi okursak biz canımızı acıtan şeylerden inanılmaz derecede istifade ederiz çünkü acıdan daha güzel muallim yok aslında. Acı adamı yoğurur, acı adamı pişirir, kıvama getirir ve eğer acıyı iyi yönetirse bir insan o acı onun hocası olur, onun muallimi olur, acıyı yönetmeyen adam da trajedi yaşar. Dolayısıyla biz acılarımızla barışmak durumundayız aslında acılar büyük bir nimet bize. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud'da inanılmaz derecede bir acı çekti, bir sıkıntı yaşadı. Ciğerparelerini orada bıraktı. Biraz sonra geleceğiz. Hamza devrildi orada. Musab gitti orada. Abdullah İbn Caş gitti orada. Enes bin Nadır gitti orada. Allah hepsinden ebeden razı olsun. 70 tane en seçkin sahabiyi Ali serratü vesselam efendimiz orada bıraktı ve kendisi dahil kalan 630 kişi hepsi yaralı, yaralı olmayan kimse yok Uhud'da yani bir savaştan bahsediyoruz bakın şehit olanlar şehit olmuş kalanların hepsinde yara var. En fazla yaralılardan bir tanesidir aleyhissalatü vesselam Efendimiz günlerce de sürmüştür o yarasının tedavi oluşu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'u öyle bir derse çevirdi ki o dersin üzerinden öyle mesajlar geldi ki sonucu galibiyet olan Bedir'e yönelik doğrudan Kur'an'da geçen ayet sayısı 14 Bedir orada nasıl bir şey olduğunu anlattık biz sonucu mağlubiyet olan Uhud'un arkasından gelen ayet sayısı 70 Allah mağlubiyet üzerinden terbiye ediyor ve o mağlubiyetin üzerinden ayağa kalkıyor ümmet, eğer siz inanmışsanız gevşemeyin, üzülmeyin, ayağa kalkın diyen o ilahi kelamın mesajlarını doğru okumuşlar o sahabe efendilerimiz, yaralı yaralı yeniden dirilerek yarınki dersimizin konusu o zaten Hamraül Esed'e çıkmışlar. Evet. Dolayısıyla inanın ki mağlubiyet eğer yönetilirse zaferdir evet. ama zaten birazdan göreceğiz Uhud'un aslında galibi yok. Uhud'un galibi müşrikler de değil. Onlar her ne kadar bu noktada bazı bedeller ödetmiş olsalar dahi o savaşı iyice okuduğu için Aleyhisselatu vesselam efendimiz ve o savaştan gelen acıları yönettiği için Uhud'un en karlısı yine Müslümanlar çıkmıştır. Dolayısıyla biz biraz da mağlubiyetin zafer meselesini her zaman için anlamak durumundayız peki buradan bir şey çıkarabilir miyiz kendimize çıkarabiliriz kabul edelim etmeyelim bugün ümmet Uhud yaşıyor her tarafta Doğu Türkistan'da Suriye'de Arakan'da işte Kudüs'te her tarafta nereye bakarsanız bakın Uhudlar yaşıyoruz ya eğer biz şu Uhudları yönetebilirsek arkasında zafer var. Hmm. Çünkü karanlığın en şiddetli olduğu andır aydınlığın gelmesi. Şu anda ümmet karanlıkta ve karanlığı yaşıyor. Yönetebilirsek, becerebilirsek bu işi biz bu hali farklı bir noktaya çevirebiliriz. Yeter ki Allah Resulü'nün ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabenin yaptığı gibi yapabilelim, oturup ağlamayalım. Bunun üzerinden bir şeyler alalım ve bunun üzerinden bu değişimi ve dönüşümü sağlayacak adımları atabilelim. Bunu yaparsak yaparak okuyabilirsek bu işi Allah'ın izniyle bütün mağlubiyetlerin arkası zaferdir. Bedir gecesi için dediniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem savaşın ahlakını hem hukukunu belirledi evet. onunla. Peki Uhud'dan bize böyle bir şey var mı? Bir İnanılmaz. Yani şimdi savaşın ahlakına ait bir şeyleri göreceğiz biraz Hı -hı. sonra tablolarda. Hı -hı. Ama bidayetinde başlangıcında madem bu soruyu sordunuz şunu söyleyeyim. 5 tane temel ahlakı öğretir Uhud bize. Birincisi istişare ahlakını öğretir. Hmm. Allah Resulü istişare ediyor ve istişare uyuyor kendi reyi kendi düşüncesi öyle olmamasına rağmen. İkincisi itaat ahlakını öğretiyor çünkü orada bir itaat var istişare yapıldı kararlar verildi artık kurcalamaya gerek yok Aleyhisselatu vesselam Efendimiz kendisine orada olan müminlerin de ona itaat etmesini istiyor. Üçüncüsü malumiyetin ahlakını öğretiyor biraz önce söylediğimiz oradan bir ahlak öğrendi sahabe ve Uhud gerçekten bunun için inanılmaz bir ders. Dördüncüsü muhabbet ahlakını öğretiyor. Öyle sevdim demekle olmuyor bu iş. İspat istiyor. Sevgi ispat istiyor ve Uhud bunun ispatı. O meydan gerçekten sevenlerle sadece bu işi sözde söyleyenlerin birbirinden ayrıldığı bir meydan. Hamlarla hasların ayrıldığı bir meydan orası ve orası bambaşka bir şey. Beşincisi de çok önemli telafi ahlakını öğretiyor bize. Bu ne demek? Hata edebilirsin. Asıl önemli olan o hatadan sonra yaptığın. Düşebilirsin, yanlış da yapabilirsin, çok büyük kusurda işleyebilirsin. Ama önemli olan orada onun nasıl telafi edileceğidir. Eğer sen güzel telafi edersen, o işlediğin belki de senin için rahmet olur hı hı. hiç o noktada bir şey yok ama kalkar da şeytan mesela şöyle yapar zaten pusuda durur önce şahsa bir günah işletir sonra der ki ya sen öyle zaten adamsın ki bu günah işledin senden artık adam olmaz şöyle olur böyle olur der seni o günahın altında ezer çok büyük bir hata etti sahabe orada Allah Rasulü'nün emrine icabet etmedi gerekçesi vardı neyse Allah Resulü öldü diye, Muhammed öldü diye bir şaiye yayılınca da hata edenler oldu. Yani Medine'ye gidenler oldu, elinden kılıcı düşürenler oldu. Allah hakkında, Resulullah hakkında kötü zanda bulunanlar oldu. Bunlar oldu. Bunları inkar edecek değiliz. Ama o hatadan hemen rucu ettiler. Anında telafi ettiler ve bir ömür Uhud'un kefaretini ödeyen sahabi var bir ömür ben o gün bir hata ettim Allah Allah. bir ömür boyunca ben o günahımın o yanlışımın bedelini ödemeliyim diyerek kendisini hep hayra hep güzel işlere sevk eden sahabe efendilerimiz var. Allah onlardan razı olsun işte bize nasıl telafi edileceğini de gösteriyorlar. Dolayısıyla Uhud'dan öğreneceğimiz beş tane önemli ahlak var. Ama şu önemli en son olan telafi ahlakı meselesi o kadar mühim bir mesele ki çünkü çok yanlışa düşüyoruz bu noktada ve adam mesela diyelim ki bir hata etmiştir gençken şeytan gözünde büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve o günahının altında yazıyor. Senden adam çıkmaz diyor. Sen mi Kudüs'ün Fatih olacaksın diyor. Var. Böyle yani bir defa günahı işletmeye görsün ondan sonra da onu kullanıyor. Asla, asla hiç birimiz bugün göreceğiz. Hamza'nın katili değiliz. Hamza'nın katiline bile bu kapıda yer var. O bile radiyallahu anhu olduysa eğer ben ne günah işlemişimdir mesela? Ne istersem işleyim, telafi etmeyi bilirsem Allah'ın o kapısı açık bana. O halde ben şeytanın bana çağrısına değil Rahman'ın bana çağrısına icabet edeceğim ki adam olayım edeceğim ki kefaretini ödeyeyim edeceğim ki bugünkü Uhud'un şahitlerinden biri de ben olayım. Peki olaylara gelelim. gelelim. Sebepleri neydi? ana sebepleri neydi? Mekke kendi göre bir hazırlık yaptı bu süreçte. Evet. Medine'de bir hazırlık yaptı. Sonra olaylar nasıl gelişti de Şimdi sebepleri neydi diye sorduğumuzda Hı. genelde bizim siyer kitaplarımız ya da siyer anlatıcı anlatıcılarımızın çoğu bir şeyi söylerler. Bedir'in intikamını İntikam. almak. Doğru mu bu? Doğru. Tek sebep bu mu? Tek sebep bu değil. Dört tane ana sebep var Uhud'un. Dini sebep, sosyal sebep, iktisadi sebep bir de bu noktada bir sebep daha şimdi aklıma gelir birincisi dini sebep evet. nedir? Şimdi adamlar kaybettiler savaşı ne diyorlar? ya at, kendi etrafındaki adamlara artık ikna edemiyorlar. Muhammed'in Rabbi sizin putlarınızı yendi diyorlar. Artık gençler müşriklerin inançlarını sorgulamaya başladılar. Bu noktada öyle bir noktaya geldi ki insanlar hı hı. kendi şu anda içinde bulunduğu şeylerden şüphe etmeye başladı. Mekke onun için bu noktada bir şeyi kurtarma adına bir gayret içerisine girmesi gerekirdi. Onun için mecburen bir savaş olmalı ve bir galibiyet olmalı ki dini anlamda bizim şu anda etrafımızda tutamadığımız insanları ikna edecek bir şey olmalı. Bunlar onların sebebi ama tabii ki dini sebebi Müslümanlara bakan yönünde akide adına inanç adına yapmaları gereken vardı. İkincisi sosyal bir sebep var. Nasıl bir sosyal sebep var? her evden Bedir'in acısı var hmm. ve intikam ateşi biraz da oradan yanıyor zaten inanılmaz düzeyde konuşuyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye herkes böyle ateşli ateşli bu meselenin bir an önce işte intikamının alınması gerektiği konusunda bir şeyler yapıyorlar. Üçüncüsü iktisadi bir sebep var. Nasıl iktisadi bir sebep var? Kervanları hep oradan geçiyor. Bu sefer Ebu Sufyan akıllıca bir yol kullandı da işte ne yaptı? İşi kurtardı. Ya bir dahaki sefer ya. nasıl kurtaracak? Dördüncüsü bir de itibari bir sebep var. Kureyş'in, Mekke'nin inanılmaz derecede bir itibarı vardı bölgede. Bedir'le birlikte Deş yerde bir oldu. oldu. Artık hiç bizim kaçkınlarımız, bizim içimizdeki ayak takımları diye Hicaz'ı ikna etmeye çalıştıkları Müslümanların öyle olmadığına Hicaz gördü. Onun için sarsılan bir itibarları var ve bu itibarlarını kurtarabilme adına böyle yeni bir harbe girişmeleri gerekiyordu. Onun için zaten bu noktada adımları atmış oldular. Şimdi bu sebeplerden dolayı inanılmaz bir gündem var Mekke'de özellikle gençler, Mekke'nin gençleri, aile büyükleri, babaları, amcaları, dayıları ölen o insanlar Ebu Sufyan'ın yakasına yapışmışlar. Artık Mekke'nin ileri gelenlerin hepsi öldüğü için Ebu Sufyan otomatikmen Mekke'nin siyasi lideri olmuş. Ne olur yeni bir savaş, ne olur babalarımızın intikamı, ne olur şu diye zor diyorlar ve o Kureyş'in kervanından elde edilen karında bir havuzda toplanarak bir ordu hazırlanıyor. Hmm. Civar Arap kabilelerinden de özellikle Ehabiş kabileleri var oralarda onlardan da destek alarak 3000 kişilik bir ordu toplanıyor. Çok ciddi bir rakam o günkü şartlarda. Bu 3000 kişilik ordu toplanıp Mekke'ye doğru hareket edeceği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya amcası Hazreti Abbas'tan ya da istihbarat ağı olarak kurduğu o işte ağdan gelen haberlerden bu ordudan haberdar oluyor yani Hı. Mekke'de böyle bir askeri ha hazırlık var Medine'ye doğru yola çıkacaklar aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabeyle istişare ediyor. Günlerden o gün Cuma aylardan Şevval ve Şevval ayının başı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle nasıl yapalım nasıl karşılayalım bu orduyu? kendisinin görüşü özellikle sahabenin biraz daha böyle yaşları olgun olanların görüşü özellikle Medine'yi çok iyi bilenlerin görüşü kalalım şehirde ve bir şehir savunması yapalım. Dünkü haritayı kardeşlerimiz hatırlasınlar evet. mahalle mahalle oturlanıyor. Orada bir savunma savaşı yapılsa işte şehirde biraz daha farklı bir biçimde bu noktada bazı şeyler yapılabilir. Ama Bedre katılmamış gençler bir meydan savaşı istiyorlar. Hazreti Abbas, Hamza gibi yiğit olanlar da bunu istiyor zaten hı hı. özellikle Hazreti Hamza'nın zaten reyi biraz daha etkili oluyor orada, çarpışalım, çarpışalım diyor meydan savaşı nasıl Bedir'de onları Allah bizim önümüze getirdiyse şimdi de getirsin biz çıkarız Allah adına şöyle yaparız böyle yaparız diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemiyor tamam diyor madem öyle genel anlamda kanaat bu şekilde giriyor içeriye günlerden cuma efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı için hutbeye çıkıyor çok inanılmaz bir hutbe veriyor orada cihada teşvik ediyor onları çok farklı bir biçimde cihada anlatıyor orada sonra tekrardan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hücre-i çekilecek o gün Malik İbni Amr isimli bir sahabe efendimiz vefat etmiş efendimiz onun cenaze namazını kıldırıyor ondan sonra hücreye çekiliyor. Hmm. Hücreyi saadete gidince biraz istirahat ettiğinde bir rüya görüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve rüyası acayip bir rüya. Rüyasında kendisinin bir zırh giydiğini sonra o zırhının çatladığını yanı başında bir sığırın boğazlandığını, bir koyunun boğazlandığını görüyor. İnanılmaz mesajlar var ki zaten uyanır uyanmaz analarımızdan birisinin yanındadır. Anamız soruyor Allah Rasulü'ndeki o hali görünce ne bu hal ya Rasulallah diyor Efendimiz de anlatıyor. Şöyle bir rüya gördüm. Hı hı. Neye yorumluyorsunuz ya Rasulallah o rüyayı? Efendimiz yorumluyor. O zırh Medine'dir diyor. Medine'nin çatladığına, zırhın çatlamasını o şekilde söylüyor. Sığırın boğazlanması ehlibeytinden birinin şehadetine. Hmm. Koyunun boğazlanması ise ashabımdan bazılarının şehadetine işaret ediyor diyor. Hmm. Aslında söylüyor efendim sallallem. Ama o gün iki tane zırh çık giymiş ve öylece çıkmış dışarıya sahabede pişman olmuş efendimize niye böyle ısrar ettik diye o anda istişarede olmayan Ensar'dan bazıları sonradan dahil oluyorlar. Meseleden haberdar oldukları için hatta onlar kızıyor gençlere niye Efendimiz'i mecbur ettiniz diyor. Keşke Allah Resulü'nün dediği olsaydı falan pişman olmuşlar. Efendimiz'i bekliyorlar ki çıksın Efendimiz hmm. desinler ki ya Resulallah senin dediğin görüş neyse odur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane zırh üst üste giymiş. Neden? Tedbir esas evet. ve dışarıya çıkıyor sahabeden birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah biz pişman olduk size bu görüşleri söylerken eğer sizin görüşünüz şehir savunması yapma noktasındaysa öyle olsun diyor aleyhisselatu vesselam Efendimiz diyor hayır istişareden karar çıktı alındı karar artık istişare ahlakı bu bir peygambere giydiği zırhı çıkartmak yakışmaz diyor Madem böyle bundan sonrasını artık biz Allah'a tevekkül ederek yürüyeceğiz diyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz akşamüstü Mescid-i Nebevi'nin oradan Uhud'a doğru ama biraz farklı yolları kullanarak çünkü kısa bir yoldan ve bazı münafıklara Yahudilere fark ettirmeden hmm. Uhud'a varmak istiyor ve çıkış için yola giriyor. Kaç kişi çıkıyorlar o anda? 1000 kişi. Yolun bir yerinde İbn-i Selül başlıyor fitneye ve 300 insanı oradan geri çeviriyor Bekir kardeşi. Evet. Bakın o kadar önemli ki bu. Burayı da anlatırken bazen kardeşlerimiz ya, ya da bazı yazan arkadaşlarımız şöyle yazıyorlar. İbn-i Selül 300 münafığı kandırdı. Öyle bir şey yok. Onların hepsi münafık değil. 300 münafık ne demek? Ama münafıklar iyi yapar propagandayı. Çok ikna edici konuşurlar ve ikna ettiler. Onların içerisinde kananlar oldu. 300 kişiyi alıp geri döndü. Şimdi bir şurayı düşünmek durumundayız. 1000 kişilik bir ordu var. Bir anda 3'te biri geri dönüyor. Nasıl bir moral olur o orduda? Ve o ordunun komutanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Risaletin ahlakını çok iyi biliyor. Bu davada arkaya bakmak yok. Önde yürüyen büyüklerin ayak izlerine bakarak yürüyebilirsin. Arkamda bakan kimler var benimle beraber diyerek arkana güveniyorsan Allah'a deyin de arkana güveniyorsan kaybettin zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öğretmek için yürüyün diyor hiç onlara takılmayın. Allah hamlarla hastları ayırıyor bu noktada aslında bir bir rahmettir bu dolayısıyla biz neyse hedefimiz kararımız onun için gideceğiz diyor gidiyor ve o gece Uhud'da geceliyor ertesi gün Şevval'in ilk günleri günlerden cumartesi ve vesselam efendimiz askerlerini konuşlandıracak Mekke'den önce geldi Uhud'a yerleşti bir kere bir kere Uhud'u iyice bir kolaçan etti sallallahu aleyhi ve sellem. İyice baktı zaten Etüt biliyor yani, orayı iyice bir baktı öğrendi oraları nasıl konumlandıracağına dair askerlerini çok inanılmaz derecede adımlar attı. Çünkü karşıda 3000 kişilik bir ordu var senin imkanın 700 yine Bedir'deki gibi o teçhizat noktasında da şartlar eşit değil ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğrendi ki Mekke tarafının 200 tane süvarisi var. Şimdi haritayı göreceğiz birazdan. Orada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Aynin tepesi diye bizim okçular tepesi diye bildiğimiz tepenin üzerine 50 okçu yerleştirdi. Neden 50 okçu? Çünkü bizim bir okçumuz 4 tane süvariyi durdurur. O 50 öylesine bir rakam değil. Ha, rastgele değil. Rastgele değil. Çünkü o 200 tane süvari savaşın kaderini belirleyecek. Başka bir türlü savaşın kaderini değiştirebilecek bir şey yok ki zaten de öyle oldu. Evet. Ok tepenin korunması lazım ki süvari ile İslam orduları arasındaki İslam askerleri arasındaki şey korunmuş olsun. Tepeyi boşalttığı anda zaten oradan kuşatma oldu. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Cübeyr ki Allah kendisinden ebeden razı olsun tepeyi bırakmayıp orada şehit olan on sahabiden bir tanesidir. Kırk tanesi ne yazık ki tepeyi terk ettiler. O kırk tanenin de ismini bilmeyiz biz. Sebebi de şu asla onlar hakkında gönüllerimizde bir şey olmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kusurlarını vurmadı yüzlerine. Biz biliyoruz aslında biraz araştırınca çıkıyor o kırkın kimler olduğu. Mesela orada olup da tepeyi terk eden sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok önemli görevlere gönderilen sahabe efendilerimiz de var. Hmm. Efendimiz çünkü hatayı büyütmez ve hatanın yüzünden o sahabiyi silip atmaz. Bu e peygamberi ya, merhamete sığmaz yani. yani. Adam harcama diye bir şey yok peygamberin kitabında. Bizde çok da orada öyle bir şey evet. yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Cübeyr ve elli okçuyu oraya yerleştirdiğinde ne diyor? Bizim cesetlerimizi, bedenlerimizi yaban kuşların parçaladığını görseniz asla yerinizi terk etmeyin bu o kadar önemli ve açık bir emir ki hiçbir tevhile ihtiyaç en yok aslında uç örneği en uç örneği gördünüz ki bizi orada yaban kuşları bedenlerimizi koparıyorlar yine terk etmeyin diyor neden? Çünkü orası belirliyor savaşın kaderini şimdi görelim bir görelim haritadan <gülüyor> bakın şey değiştiği için coğrafya bizim hı hı. için bu harita biraz daha önem arz ediyor çünkü. Hı hı. Şimdi burada savaş meydanı olarak görünen yer o sarı dairenin içerisinde olan yer. Evet. Bakın ayneyin tepesi de yeşil olarak okla gösterilmiş zaten orası. Müşriklerin ordusunun karargahı kırmızı olarak gösterilenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu Uhud'u arkasına alarak Konuşlandırıyor. Hı hı. Neden biliyor musunuz bunu? Efendimiz bunu çok yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer orada bir dağ varsa dağ arkasına alır, düşmanın önünü ise açık bırakır. Hı hı. Gerekçesi de şu düşman bize saldırırsa sığınacak bir yerimiz olsun hı hı. arkada. Biz düşmana saldırırsak düşman kaçsın gitsin. Çünkü en az zayiatla bu iş bitsin. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellemin savaş taktiklerinden birisidir. Orduyu bu şekilde konumlandırdı aleyhissalatü vesselam efendimiz. Sancakları veriyor, ordusunu nasıl konuşlandıracağını söylüyor. Bakıyor ki sancaklar Mekke tarafında Abdüdar oğullarında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizim de sancaklarımız bugün yine Mus'ab olsun. Bedir'de de Mus'ab'tı zaten. Mus'ab'ı çağırıyor, beyaz sancağı veriyor onun eline. O gün sırtında bir tane hırka var sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı çıkarıyor Musab'a giydiriyor. Musab diyor sensin bizim sancaktarımız Musab seviniyor zaten öyle bir şerefe bir daha nail olduğu için böyle yürüyüp gittiğinde Efendimizin şöyle bir bakışı oluyor onun arkasından o bakışın manasını en iyi bilendir Ebu Bekir. Ebu Bekir şöyle dönüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir şey söylemiyor ama o bakışta Musab bu mu yani gidiyor mu yani o anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylemiyor. Zaten efendimize çok benzer Musab, o gün o hırkayı da giyince dışarıdan görenler Allah Resulü zannediyorlar. O gün Mekke tarafından gelen o 3000'in içerisinde görevi, vazifesi Sadece ve sadece Allah Resulü'nü öldürmek olanlar var. 4 kişi. Onlardan bir tanesi İbni Kamiha. İşi gücü Allah Resulü'nü aramak. Onu kolluyor sürekli. Onu kolluyor ki bulursam diye onu işte bu noktada Muhammed'i ortadan kaldırayım bu iş bu şekilde bitmiş olsun. Hı hı. Yani dört kişi var ve Dördü'de Oğut meydanında sadece bir şeye odaklanmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir punduna denk getirip kim ne yaparsa yapsın onlarla dikkatlerini dağıtmıyorlar Efendimiz Aleyhisselama suikast yapacaklar. Evet. Onların bütün planı o. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz konumlandırıyor askerlerini. Çok ciddi sayfalar var orada yani biz eğer her boyutuyla anlatmaya kalksak saatlerimizi versek yine bile anlatamayız. Hı hı. Biz genel hatlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Karşıdan birisi çıkıyor. Çıkan Ebu Amir isimli Errahib lakaplı birisi. Kimin babası biliyor musunuz bu? Hanzala'nın Hanzalan babası. Hanzalan babası. Münafıkların reisi olacak, küfrün mescid-i dırarın Mescid banisi olacak ama oğlu o tarafta olacak. Hanzala isteyecek babasının karşısına çıkıp onunla savaşmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyecek. Karşı taraftan Talha İbni Ebi Talha çıkacak. Mübareze dedik ya Bedir'de evet, ve rakip isteyecek. Ey Müslümanlar diyecek. Siz şöyle diyormuşsunuz, böyle diyormuşsunuz. Hadi çıkın birisi çıksın da işte beni böyle yapsın. Kendisini de benim kılıcımdan nasiptar eylesin. Kılıcını tadına baksın, falan, tadına baksın falan diyor. Bağırıyor orada. Ali kalkıyor hemen hemen. Ya Resulullah ben diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Ali'yi gönderiyor. Ali gidiyor. Ali ile Talha arasındaki o mübareze başlayınca çok değil biraz sonra Ali bir darbeyle yere yatırıyor. Yere yatırınca üstü açılıyor. Avret yerleri görününce Ali geriye çekiliyor. Sonra son bir darbeyi vurmaya çalışacağı sırada Hazreti Ali karşı taraftaki adam diyor ki "Hiç mi akrabalık bağlarımızın hatırı yok diyor. Ali o şekilde bırakıyor yaralı bir biçimde dönüp geliyor. Sonra da zaten o yaradan ölüyor şahs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merakla, diğerleri de sahabe de merakla, Ali niye bıraktın diyor. Ali radıyallahu anlatıyor. Bana dedi ki akrabalık bağları ben de onun için bıraktım diyor. Allah Resulü de iyi yaptın diyor hmm. ve sonra yine Abdurrahman oğullarından o manada sancakları hep o aileden birileri alacak Savaş başladığı anda da kim alırsa alsın Ali onu yere devirecek. O gün Uhud'un meydanında da yine en kahramanlardan bir tanesidir Ali radıyallahu anh, en kahramanlardan bir tanesidir Hazreti Hamza. Savaş başlıyor o mübarezeden sonra inanılmaz bir hal, inanılmaz bir mücadele var orada. Kelleler veriliyor, kelleler alınıyor ve ilk aşama tam bir ikinci Bedir'dir öyle ki sahabe bir anda önlerine katıyorlar yerle bir ediyorlar Mekke ordusunu o 3000 kişi darma duman oluyor ve bir anda İnsanlar kaçmaya başlıyorlar hatta Mekke tarafı kadınları da getirmiş bu sefer çok da getirmişler ki erkekleri daha fazla bu noktada hararetlendirsinler savaşa hmm. kadınlar zorla tutmaya çalışıyorlar kaçmayın nasıl insanlarsınız deyip onları kınıyorlar ama kimse arkasına bakacak bir durumu yok darma duman oluyor ve bir anda Uhud'un ilk aşaması ikinci bir Bedir oluyor hmm. işte ne oluyorsa tam orada oluyor. Bakıyor ki okçular tepesindeki o sahabi efendilerimiz iş işte tamam artık bak duman oldu dağıldılar. O, o okçular tepesindeki 40 tane sahabi efendimiz aşağıya inmek istiyorlar. Ne için peki sadece mesele ganimet mi? İşte burayı çok doğru Hep anlamak lazım. Onun dostlar. için anlatılır. Ancak biz dikkatli bir biçimde Uhud'u anlatan ayet gruplarını irdelediğimizde çok önemli bir bilgi görüyoruz orada Ali İmran suresinde Uhud'u anlatırken Rabbimiz ara bir mesele olarak faiz meselesini gündeme getirir. Neden faiz ayeti Uhud'u anlatan o olayın içerisinde diye irdelediğimizde i̇bn Hişam'ın siresinde de o bilgiyi orada okuduğumuzda aslında o gün çok önemli bir mesele yakalıyoruz. Sahabi efendilerimizin bir miktarı halen o güne kadar faiz nihai anlamda haram kılınmadığı için biraz Medine'deki Yahudilerden borç almışlar faizle gelip cihada katılmak için o parayla da işte savaş teclisatları almışlar. Gelip ganimet adına ganimetleri alıp borçlarını ödemek istiyorlar yoksa orada dünyaya karşı bir meyil yok dünyalık anlamda bir işte ganimet elde edelim yok biz sadece meseleyi ganimet sevdasıyla terk ettiler dersek oradaki sahabiye haksızlık etmiş aynen oluruz. Aynen. Orada böyle önemli bir olay var oradaki sahabi efendilerimizi bu işe sevk eden en önemli meselelerden bir tanesi borçlarını ödeme adına ızdıraplarıdır evet. ama ne olursa olsun Allah Resulü terk etmeyin dedi. Olmaması gerekirdi ama bir hataydı. Evet sahabe de insandır. Onlar da bu hatayı yaptılar. İbnü Cübeir Cübeyr komutanları, Abdullah İbnü i Cübeyr yalvardı adet onlara ya yapmayın etmeyin dedi bakın Allah Resulü bize söyledi. Onlar dediler ki ya dağıldı gitti ordu da Nerede bir daha gelecekler 40 tanesi indi orada. O anlarda Halid İbni Velid ile İkrime İbni Ebi Cehil 200 süvarinin başındalar. Onlar da geriye dönme hazırlıklarındalar. Çünkü yapacak bir şey yok ama bir anda bir tanesi bağırıyor Mekkelilerden Halid beklediğin tepeyi boşattı Muhammed'in askerleri. Bu sözün üzerine Halid bir baktı ki tepe boşatılmış hemen o iki yüz süvariye haydi dedi ve o iki yüz süvari Ayneyn tepesinin önündeki o boşluktan giderek o 10 tane sahabe efendimizi de tepede şehit ederek bir anda sahabeyi arkadan kuşattılar ve İslam ordusu neye uğradığını şaşırdı. Çünkü savaşı kazanmaya an kala arkadan 200 tane süvarinin gelmesiyle bir anda sarsıldı, yani hiçbir karşılaşmadan, karşılaşmadan o anda onlar arkadan gelince önden kaçanlar da meseleden haberdar oldular. Onlar da geri geldi ve Müslümanlar iki ateşin arasında kaldı. Öyle ki o an işte Uhud'un ikinci aşamasıdır ve o an can pazarının yaşandığı aşamadır. O andır işte birer birer fidanların devrildiği, o andır işte birer birer bedellerin ödendiği ve inanılmaz derecede Müslümanların imtihanla yüz yüze kaldığı anlar. O anlarda işte Hamza devriliyor. Hamza'yı kim öldürmek için gelmiş oraya? Vahşi İbni Harp. Kim Vahşi? Cübeyr İbni Mutim'in kölesi. Cübeyr'in babası Bedir'de öldürüldü onun intikamı var amcası öldürülmüş onun intikamı var bir de vahşiyi daha da hareketlendirmiş Ebu Sufyan'ın hanımı Hint eğer sen öldürürsen Hamza'yı çünkü efendimizin ciğerini yakmak istiyor. O benim ciğerimi yaktı babamı, amcamı, kardeşimi öldürmekle bir de Beni üme yeden öldürülenlerin sayısı hı hı, Bedir'de hı, 10 hı, kişidir. Hı. Madem onlar benim bu kadar ciğerimi ben yaktı de ben de aynısını yapacağım. Ne yapacağım? Hamza'yı öldüreceğim. Onun için göndermişler. Cübeyr demiş ki vahşiye öldür Hamza'yı hürriyetine kavuşacaksın. Hint binti Utbe de demiş ki öldür Hamza'yı şu kadar şu kadar sana işte altınlar vereceğim kolumdaki şu bileziği vereceğim boynumdaki şu kolyeyi vereceğim bir sürü vaatte bulunmuş orada vahşi elinde mızrak dakikalarca Hamza'nın etrafında dolaşıyor ama kendisinin anlattığı bir şey var Hamza'ya yaklaşmak mümkün değil diyor bir aslan gibi nasıl yaklaşacaksın diyor Hamza orada kahramanca savaşıyor o kadar savaşın şey değişmiş işte yönü ona rağmen Hamza durmuyor karşısında Sıba İbn-i isimli birisi var onu böyle bir biçiyor kılıcıyla kılıçla ve elini şöyle kaldırıp Allahu Ekber dediği anda şöyle eli olduğu bir anda mızrağı tam sırtından vahşi saplıyor ve Hamza o anda Uhud'un meydanına bir la çizerek çömeliyor. Hamza'nın o anda yıkılmasıyla aslında zaten olan oluyor zaten Hamza'nın düştüğünü görünce sahabi efendilerimizde de inanılmaz derecede bir yıkım oluyor. Hazreti Hamza'nın orada yıkılması sadece vahşinin görevini tamamladığı anlamına gelmiyor vahşi geliyor çıkarıyor mızrağını işaret olsun diye çünkü öyle bir emir verilmiş onlara göksünü yarıyor ciğerini çıkarıyor ve götürüyor Hint'e Hint yine de o intikam ateşini söndürmüyor. Beni götür diyor Hamza'nın yanına. Hamza'nın yanına götürülüyor. Cahiliyenin çok kötü bir adeti var. Müsle denilen bir adet. O müslü adeti gereği Hazreti Hamza'nın organlarını falan kesiyorlar. Acı bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ona tekrardan döneceğiz zaten. Ve o anlarda Hazreti Musab da devriliyor. Hazreti Musab'ın sağ elinde sancak, İbn-i karşısında sağ eline omzuna bir darbe indirince sancak düşmesin diye Musab soluna alıyor. Soldan da yiyince bir darbe aman sancak düşmesin diye bacaklarının arasına sıkıştırıyor. Son bir darbe yiyince omzundan Musab devriliyor yüzü koyun düşüyor toprağa. Musab düştüğü zaman sancak yine devrilmesin diye gayret ederken o sancağı orada yetişip alıyor Hazreti Ali. Hazreti Musab da yüzünü toprağa gömdükçe gömüyor. Onun toprağı niçin yüzünü gömdüğünü daha sonra biz efendimizden öğreneceğiz. iki şeyden dolayıdır. İbni Kamiha vurdukça ben Muhammed'i öldürüyorum diye vuruyor. O da aman tanınmayayım madem beni peygamberim diye öldürüyor beni tanımasın diye yüzünü gizliyor bir taraftan da mahcubiyet var ben sancağı düşürdüm diye iki tane sebepten dolayı Hazreti Musab orada yüzünü saklıyor ama yüzünü gömdükçe gömüyor ve orada o da ruhunu teslim ediyor. Sadece devrilenler onlar değil tabi İbni Kamiya Musab'ı öldürdüğünü zann öldürünce Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyor. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm. Muhammed öldürdüm sözü Uhud'da yankılandığında 3 tane tavır çıkıyor ortaya. Bir tavır diyor ki Muhammed öldüyse bu iş bitti. Medine'ye doğru dönüyor sahabe efendilerimizden bazıları. Bir ömür pişmanlık çekenlerden bazıları onlar işte. Bir tavır da şu, olduğu yere çöküp kalıyor. Yapacak donuyor. Ya. Donuyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bir tavır da var ki Enes bin Nadir gibi, Saad ibn Rebi gibi, elinde kılıç sonuna kadar gayret ediyor. Enes bin Nadır, Hazreti Enes'in amcasıdır biliyorsunuz. Kahramanca savaşırken bakıyor ki sahabe efendilerimizden bazıları orada oturuyor. Niye oturuyorsunuz diyor. Ne yapacağız diyor artık Muhammed öldü. Ya Muhammed'in öldüğü dava uğruna biz ölmeyip ne yapacağız? Yani. Biz o dava için zaten varız diyor. Kalkın ve onun öldüğü o dava uğruna siz de ölün. Muhammed'in olmadığı bir dünyada yaşasanız ne anlam var ve dalıyor düşmanın içerisine öyle bir dalıyor ki Paramparça oluyor Enes bin Nadır. Kardeşi, kız kardeşi Rübey'i elindeki bir işaretten onu tanıyor. Ceset param paramparça olmuş öyle gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Enes bin Nadır'ı zaten nasıl farklı bir biçimde tarif ettiğine şahit oluyoruz. Üç tavır işte burada. Yani biz Uhud'da o imtihanları çok farklı bir biçimde yaşayan sahabileri görüyoruz ve aleyhissalatü vesselam efendimiz de o anlarda Ebu Amr'ın kazdığı bir çukura düşmüş inanılmaz derecede yaralanmış mihferinin üzerine gelen darbelerden dolayı halkaları böyle yanağına batmış dişleri kırılmış kan revan içerisinde kalmış bir vaziyette böyle bir acı yaşadığı bir anda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de yavaş yavaş daha doğru çekiliyor ve o anlarda sadece Efendimizin yanında birkaç tane sahabi var. Çünkü darmadağın olmuş. Herkes Allah Resulü'nün öldüğünü zannediyor. Efendimiz biraz böyle mağaraya doğru çekiliyor. Biraz sonra göreceğiz o mağarayı. Biraz çekiliyor oraya, çekildiği anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler Efendimizin yanına doğru koşmaya başlıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada iki şey yapabilir. Birincisi sessiz kalır, bekler işin neticesini ondan sonra nasıl yapacaksa yapar. İkincisi dağılan orduyu toparlar. O orduyu toparlaması için de bağırması lazım ey ashabım ben buradayım demesi lazım ama bu da risk çünkü ben buradayım dediği anda olacak. düşmanlar da gelecekler ve vesselam Efendimiz ikincisini seçiyor. Sahabe ısrar etmesine rağmen aman ya Resulullah deme diyor ama Efendimiz diyor o anda Kabbi Malik görüyor zaten Efendimiz'i ey Müslümanlar diyor ölmedi Resulullah Resulullah hayatta ölmedi diyor. Kabbi Malik'in o sesini duyanlar koşuyorlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında 20-30 kişi oluşuyor o ilk etapta ama onun bu çağrısıyla beraber Mekke müşrikleri de orayı sarıyor Uhud'un üçüncü aşaması başlıyor orada o aşama hem bir toparlanma aşamasıdır hem de bir can pazarının yaşandığı aşamadır çünkü ve vesselam efendimizin ölmediğini duyunca çılgına dönüyor bazı isimler. Ok yağmuruna tutuyor orayı, yapabildiği kadar yapıyor saldırıyorlar. Son bir darbeyi vurup bu noktada bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ve vesselam efendimizin etrafında o bir avuç insan canları pahasına orada efendimizi koruyorlar. Ziyad bin Seken onlarca arkadaşıyla beraber orada şehit oluyor. Talha orada elini Allah Resulüne siper ettiği için elini kaybediyor, niceleri orada Allah Resulü'nün kanı dökülmesin diye kanı dökülüyor. Talha'nın sözü o anda sahabenin dilinde Nahruke nahri demuke demi ya Resulallah canımız canına kanımız kanına feda olsun ya Resulallah diyorlar ve gerçekten o noktada müthiş bir manzara ortaya çıkıyor. Hele o anlarda bir kadın var ki o kadın Allah ondan ebeden razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi şöyle diyor. Sağımda o vardı, solumda Cebrail vardı. Allah Allah. Ve nereye baktımsa onu gördüm diyor. O kadın Nesibe anamız. Ve Nesibe anamız o gün onlarca erkeğin yapamadığını yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi kahramanca savaştığını görünce orada bir sahabe efendimiz yorulmuş, kılıcın da hakkını verememiş ödeyemiyorsan o kılıcın hakkını ver nesibe edinmiş nesibe bugün kahramanca bir mücadele veriyor diyerek o kılıcı da nesibeye verdirmiştir nesibe anamız bir kadın olarak her tarafından yaralanma pahasına aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i o meydanda korumuştur ve o meydanda olan oluyor artık sahabe yavaş yavaş toparlanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Mekkeliler de artık başka bir şey yapamayacaklarını anlayınca onlar da yavaş yavaş tamam bu bize yeter diyerek çekilmeye başlıyorlar. Tam o anlarda Ebu Sufyan da geliyor o mağaranın önlerine doğru. Bağırıyor mağaraya doğru Ebu Bekir hayatta mı diyor ses yok, Muhammed hayatta mı diyor ses yok, Ömer hayatta mı diyor Ses yok aslında Ömer duracak gibi değil cevap vermek istiyor. Efendimiz diyor ki dur. Ebu Sufyan üçünden de ses gelmeyince eh üçü de öldüyse bu iş tamamdır diyor ve orada uğlu hubel diyor yaşasın hubel diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ömer'e cevap vermeyecek misin? E, ya Resulallah sen susturdun beni diyor. Ben bizi söyleyince susturdum şimdi Allah'ın hukuku söz konusu. Allah'ın hukuku söz konusu olunca susmak yok diyor Ömer. Cevap ver ona nasıl cevap vereceksin diye diyor. Sen ona de ki Allah'tır en yüce olan ve sadece yüce olarak kalacak olan da Allah'tır. Bağırıyor ey Allah'ın düşmanı Allah'tır yüce olan ve sadece diri olarak kalacak olan Allah'tır diyor. Bu sesi duyunca Ebu Sufyan tanıyor ve anlıyor ki Hiç üçü artık. de, üçü de hayatta. Üçünüz de hayattasınız öyle mi diyor. Hazreti Ömer evet diyor. Olsun diyor. Bu Bedir'in intikamıdır diyor. Siz Bedir'de kazandınız biz de Uhud'da kazandık. Bedir'de bizim adamlarımızı öldürdünüz. Biz de Uhud'da sizin adamlarınızı öldürdük. Ölüleriniz ölülerimize zaferimiz de zaferinize denktir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ömer'e cevap vermeyecek misin? Din meselesi bakın şahsa ait bir şey olsa önemli değil ama bir yerde eğer dine ait bir hamiyet söz konusuysa savunma gerektiğine ait bir şeyi öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> ne diyeyim ya Rasulallah diyor sen ona şunu söyle deyip Efendimiz söyleyince o da söylüyor. Ne diyor peki Hazreti Ömer? Asla bizimkilerle sizinkiler bir değil. Bizim ölülerimiz cennette sizin ölüleriniz cehennemdedir. Onun için bizimle sizin aranızda eşit olabilecek bir şey yoktur ey Allah'ın düşmanı diyor. O zaman diyor Ebu Sufyan bir sene sonra yine aynı vakitte aynı yerde buluşmak üzere Allah Resulü'nden evet alınca evet'i de alıyor Ebu Sufyan çekip gidiyor. Niye son darbeyi vurmuyor bu kadar sıkıştırmışken hocam? Korku var yüreklerinde halen ha. çünkü öyle bir şey var ki inanın ki aslanın ölüsü bile insanı korkutur hmm. orada sahabenin o hali korkutuyor onları yoksa normalde savunmasız şu anda Medine dalsalar Medine'ye yerle bir edecekler ama Allah onların yüreklerine bir korku salıyor yeter bize diyor bu yeter diyor biz alacağımızı aldık diyor ve o noktada yüreklerinde korku varken kaçıp gidiyorlar zaten şimdi yarın göreceğiz Hamraul Esed de Efendimiz peşlerine düşmüş olmasına rağmen adamlar kaçıp gidecek zaten duramayacaklar yoksa normalde dursalar yeniden bir çatışma olacak yeniden bir savaş olacak ama böyle bir riske atmak istemiyor Mekke tarafı hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mağarada, o sığındığı mağarada önce orayı bir görelim, görelim şimdi hocam. orada neler neler yaşıyor. Bakın burada biz Uhud'u, Uhud dağlarını görüyoruz uzaktan, hmm. Uhud tek bir dağ olduğu için Ahad kökünden gelir Uhud o anlama geliyor tek bir parça olduğu için fazla hı hı. yüksekliği de yoktur. 110 metre yüksekliğinde bir dağdır ama cennet dağlarından bir dağdır. Hı hı. Efendimizin ifadesiyle Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severizdir. Uhud kendisinin hem sırdaşıdır, hem yoldaşıdır, hem derttaşıdır. Gelir cennetin kokusunu buradan koklamak için Efendimiz nice zaman burayı ziyaret eder. Diğer resme geçelim. Burayı da yine Uhud'u görüyoruz. Şu aşağıda gördüğümüz resim işte Okçular Tepesi diye bildiğimiz bir resim. Yukarıda da o bulunan vadi de önemli bir vadidir. İslam tarihinde yeri olan bir vadi. Asıl bizim şu andaki konumuzla alakalı olan resim de bundan sonraki resim şu aleyhissalatü evet. vesselam Efendimizin sığındığı mağara. Mağarayı biraz daha yakından görüyoruz. Diğer resimde de biraz daha uzaktan görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz en son bu mağaraya sığınarak biraz burada istirahat ediyor. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiğinde Efendimiz acı çekiyor çünkü halkalar saplanmış yüzüne. Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah müsaade edersen çıkarayım ama yanağa battığı için bir şeyle çıkarmak risk. Onun için eziyet vermeden çıkarılması gerekiyor o anda Ebubeyd İbn Cerrah geliyor. Diyor ki Ebubekir ne olur diyor bu şerefi bana ver. Tamam diyor. Uzatıyor Ebubeyd İbn Cerrah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Dişleriyle kavrayıp efendimize eziyet vermeden o halkaları çıkarmak istiyor. Bir kavrıyor böyle çıkarırken dişinin biri kırılıyor. İkincisini de kavrıyor. Çıkarırken yine dişi kırılıyor ve hayatın sonuna kadar dişsizdir. Ön dişleri yok. Araplar ön dişleri olmayana hetem derler. Hı. Ön diş olmayınca da konuşma biliyorsunuz Hı. biraz bozulur. bozulur ama diyorlar ki hetemlerin en güzeliydi. Kadar. Çünkü dişleri en güzelin yoluna feda ettiği için o da öyle güzelleşti ve Efendimiz'i biraz olsun orada rahatlatıyorlar. Allah Resulü o mağaraya doğru çıkarken biraz yüksek olduğu için çıkamıyor. O anda Talha İbn Ubeydullah efendimizin önüne yatıyor. Bas sırtıma ya Resulallah. Bas ve çık diyor. Efendimize basıyor ve çıkıyor. Evcebe Talha diyor. Talha'ya vacip oldu cennet. Aynı kadar. Güzel. Talha dönüp dönüp, dönüp efendimize diyor ki Ya Resulallah bu kadar basit bir amelle mi? Allah katında amelin basiti yok ya. Allah içinse eğer karşılığı budur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada biraz istirahat edince bana Hamza'dan haber getirin diyor. Haris bin Dinme isimli sahabi efendimizi gönderiyor Hamza'yı. Arıyor arıyor Haris Hamza'yı buluyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben nasıl Hamza'yı anlatacağım diyor. Her tarafı dağılmış, parçalanmış, ceset paramparça olmuş, oturup cesedin başında ağlamaya başlıyor. Efendimiz o kadar işi var orada bir sürü işle uğraşırken Haris gitti Hamza'dan haber getirmedi. Ali sen koş bir Hamza'dan haber getir diye Ali'yi gönderiyor. Ali gidip buluyor Haris'i. Hamza'yı orada görünce Ali de durup orada ağlamaya başlıyor. Çünkü anlatılacak gibi değil yani nasıl ben gider Ali aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu anlatırım diyor. Ali sonra biraz toparlıyor kendini dönüp geliyor. Ya Resulallah diyor amcamız şehit olmuş ama çok da feci bir biçimde müsle yapılmış ona. Eğer beni dinlersen sen sabahki Hamza zihninde kalsın diye hiç gidip görme diyor. Nasıl gidip görmem diyor, nasıl gidip görmem? Sen bana hemen orayı göster diyerek alıyor Ali'yi hızlıca Hamza'nın şehit olduğu yere doğru gidiyor. Hazreti Hamza'yı görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu oturup gözyaşı dökmeye başlıyor. Hakikânarca ağlıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve şu dünyada seni bu halde görmek bana ne kadar acı geliyor amcam diyor. Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi dayanamıyor artık. Ve o anda bir beşer hissiyatıyla şöyle bir şey söylüyor. Sana bunu yapanları elime geçirdiğimde 70 tanesinden senin intikamını alacağım Hamzam diyor. Bunu bir beşer olarak sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ama Nahl suresinde bu meseleyle alakalı inen ayet Allah Resulünü uyarıyor. Hayır diyor. Misli misliyle asla ötesi yok. Asla intikam bile alacaksanız Kısas yapacaksanız ne yaparsanız yapın adaletten ödün veremezsiniz diyor. Asla bu noktada çizgileri zorlayamazsınız diyor. ve vesselam Efendimizin bile o andaki hissiyatla söylediği şeye karşılık bir uyarıyla geliyor. Peki sonra ne oluyor? Efendimiz onu yapanlara hiçbir şey söylemiyor. Affediyor ve onlar Müslüman olarak tarihe geçtiler. Hı. Ebu Sufyan'da Müslüman oldu, de Müslüman oldu vahşide Müslüman oldu ve efendimiz dönüp onlara hiçbir tane Hamza ile alakalı bir şeyin bedelini bile okuma söylemedi. O bedeli bile ödetmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'yı öyle görüp o manada etkilenip çok ciddi bir başımda sıkıntı çekince geriye döndü ve artık yavaş yavaş toparlanma, sahabenin yaralarını sarma, ölüleri defnetme meselesi geldiğinde bir de baktı ki uzaklardan Safiye geliyor. Dedi ki koş Ali koş engelle halanı gidip o halde görmesin Zübeyri de gönderdi anneni koş engelle ne olur o şekilde Hamza ile buluşmasın diye gittiler tabi engellemeye çalıştılar Safiye anamız dedi ki bırakın beni ben biliyorum Resulullah iyi mi onlar iyi dedi tamam ama ben Hamza'nın başına gelenleri biliyorum dedi bırakın ben gideyim Hamza'yı göreyim diye gitti kardeşinin yanına İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okudu. Orada oturdu. Dakikalarca o da gözyaşı döktü. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi oraya. Halasını teskin etmek için ikisi birbirlerine sarıldılar ve orada artık sahabenin bile yüreklerini parçalayan manzaralar oluştu. Ali selatü vesselam efendimiz sonra toparladı o Müslümanların şehitlerini, Müslümanların naaşlarını ve dedi ki Şehitler öldükleri yere defnedilirler. Kabirler kazıldı ama kazılan kabirlerle şehitlerin sayısı fazla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer dedi ki o zaman iki şehidi bir kabre defnedelim. Kimleri kimlerle ya Resulallah birbirlerini sevenleri birbirleriyle. Kur'an'ı en fazla bilenle ondan daha az bileni birbirlerinin üstlerine. Her birine bu noktada bazı şeyler söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve bu şekilde defnedildi. Ama defnedilirken Hazreti Hamza'yı koydu böyle. Her şehit için cenaze namazı kılındığında Hamza'yı da defnedelim mi diyordu sahabe Allah Resulü Hamza dursun diyordu. Hmm. Defaatle Hamza'nın üzerine aslında cenaze namazı kılınmış oldu. En son Hamza ile Abdullah İbni Caşki birbirlerinin akrabalarıdır, birbirlerinin akrabaları olan o iki sahabiyi bir kabre defnettiler ve o anda ve vesselam efendimize Musab'ın kabri cesedi getirilince naaşı dediler ki ya Resulallah Musab'ın üzerindeki elbise ona kefen olmaya yetmiyor başına doğru çekiyoruz ayakları açıkta kalıyor, ayaklarına çekiyoruz başı açıkta kalıyor, Efendimiz geldi Musab'ın başına ah Musab dedi Mekke'nin zengin delikanlısı sen sokaklarda gezerken şöyle olurdu, perdeler şöyle harekete geçerdi senin her şeyin özeldi şöyleydi böyleydi anlattı ama şu anda sen Allah yolunda şehitsin ve üzerindeki elbise sana kefen olarak bile yetmiyor başına doğru çekin dedi elbisesini ayaklarını da oradaki otlar izhir otları onlarla kapatın dedi ve Musab böylece defnedildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir acı bedeninde var ama o bedenindeki acıdan daha büyük bir acı yüreğinde olmuş bir halde Uhud'dan Medine'ye doğru geriye geldi. Medine'ye geldiği zaman Ensar'dan çokça şehitler olduğu için Ensar'ın evleri birbirlerine taziyelere gidiyorlar. Efendimiz şöyle bir başını kaldırdı baktı ki Hamza'nın evinin önünde hiç kimse yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e döndü dedi ki Ebu Bekir görüyor musun? Hamza'nın ağlayanı bile yok. Hamza'nın ağlayanı bile yok deyince Hazreti Ebu Bekir de ağladı tabii. O anda Sad bin Muaz haberdar oldu bundan. Gidip Ensar'a dedi ki siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza için böyle söylüyor. Ensar hepsi bıraktılar kendi taziyelerini, Hamza'nın kapısına geldiler. Hamza'nın evinin etrafında durdular ve orada gözyaşı döktüler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi biraz olsun teskin etsinler diye ve Uhud bu şekilde neticelenmiş oldu. Allah oradaki bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bizi de o şehitlerimizin yolunda şahitler kılsın inşallah. Amin inşallah hocam. Uhud'dan çıkarılması gereken derslerle alakalı ekstra bir şey söylemek bir ister misiniz? Birkaç cümle söyleyelim onunla alakalı. Mesela ve vesselam Efendimiz hiç unutturmadı Uhud'u. Her zaman için ziyaret etti ve ziyarete giderken şöyle bir şey söyledi. Ey Uhud şehitleri ne kadar isterdim o gün sizinle beraber burada şehit olmak ve burada bu dağın eteklerine defn olunmak. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şehitlere şahitlik etmektir. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidenlerin o gittikleri büyük davanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Kalanlara da bir sorumluluk yüklüyor. O Uhud'da olan bitenlerin üzerinden birçok ayet indi de o ayetlerden bir tanesi de bu, şu. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُونَ مَا أَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Müminlerden öyle er oğlu erler, öyle yiğitler, öyle bahadırlar, öyle gerçekten yiğitliğin hakkını verenler var ki rical bu aslında var ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün gereğini yerine getirdiler. Onlardan kimi o sözün gereğini yerine getirerek Allah yolunda canlarını feda ettiler. Onlar kim? Hamza onlardan, Mus'ab onlardan, Abdullah ibni Caş onlardan ve bir sürü şehitler o 70 tane şehit onlardan ve onlardan bir kısmı da o sözlerini yerine getirmek için beklemektedirler ve hiçbir şekilde onlar sözlerini değiştirmezler. Aslında bu ayetler bize birçok şey söyler de en başta söylediği şey de şudur: Şehitlerin size emanet ettiği bir dava var ya, ya. o davaya sarılacaksınız ya. ve o davayı gerçekten koruyacaksınız. O davanın gereğini yerine getireceksiniz. Çünkü aynı cennete talipsin. Aynı yani. cennete talipsin. Aynı cennete gitmek istiyorsunuz. Aynı. Sana nasip olmadı şehadet ona nasip oldu ama davaya talip olmak sana da nasip oldu. Evet. O zaman tebdila. satma ucuza gözden çıkarma bir mevki makam elde ettin diye gözden çıkarma davanı ne olursa olsun hiçbir şekilde sözüne verdiğin ahde ihanet etmeden sonuna kadar onu korumanın gayretini ver. Bunu verebilirsen işte bunun adıdır. O ricalden olmak, racül olmak bunun adıdır. Gerçekten şehitlerin yolundan yürümek istiyorsak budur. Onun için Uhud'dan bizim alacağımız çok ders var ama en önemli ders budur. Şehitler var, şahitler var, şehitler gitti, şahitler kaldı, şahitler şehitlerin davasına sahip çıktıkları oranda ancak şahit olabilirler. Evet. Allah bizi o şahitlerden yazsın. Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Allah kabul ederim. etsin inşallah. Ee, yarın gece saatler tam 12 gösterdiğinde inşallah yeniden şahlanışın adı Hamraul Esed'i konuşacağız inşallah. i̇nşallah. Uhud'un arkasından yaşanan o Hamraul Esed'i anlamaya çalışacağız. İki acı hadise daha şahitlik edeceğiz inşallah hadiseyi. Biri Reci ve biri Maune vakalarını anlayacağız ama bu esnada tabii doğumlar da oluyor hayat devam ediyor. Dün bahsetmiştik Hazreti Hasan'ın dünyaya geliştiğinde bu sefer Hazreti Hüseyin'in doğumuyla Allah Resulü'ün yüzü birazcık gülecek inşallah ve akabinde Hazreti Ümmü Seleme annemizin gelişi, haneye katılışı, Bakmıyor annemiz oluşunu ama. anlamaya çalışacağız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Canım? Allah kabul etsin. Allah razı olsun inşallah. Olsun Yarın saatler tam 12 gösterdiğinde yeniden buluşma ümidiyle Allah'a emanet olun.